1214 numaralı konu, Hazreti Peygamberin şiddetli rüzgar estiğinde, ay veya güneş tutulmasında mescide sığınması, Allah'ın Resulü şiddetli rüzgar estiği gecelerde mescide sığınıyordu, ta ki rüzgar duruncaya kadar mescide kalırdı, güneş veya ay tutulduğunda Hazreti Peygamber yine mescide sığınırdı.